Merhaba, Kuzguncuklular bostanlarını savunmada koruma kurulunun son kararının ardından önemli bir başarı elde etti. Koruma kurulu bostanda yapılmak istenen özel okul projesini reddederek bostanın da ikinci grup koruma statüsüne alındığını belirtti. Ancak Kuzguncuklular temkinli. Kuzguncuk'ta oturan Neşet Kutlu, bostanlarının imara açılmasını engellemek için mücadelelerinin süreceğini belirtiyor. Kuzguncuk bostanı veya mahalle sakinlerinin bildiği adı ile İlyan'ın bostanı giderek bostan vasfını yitirmiş ancak yeşil alan olarak muhafaza edilmiş ve Kuzguncuk Mahallesi'nin ortasında yer alan 16,5 dönümlük bir arazi. Hisseleri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu bostan için kuzguncuklar 1990'lardan bu yana süren imara açma girişimlerine engel olma mücadelesi veriyor. Başarısızlık oldukları da hiç söylenemez. 1992'de bostanda hastane yapılmak istenmesine karşı 10 yıl süren bir hukuk savaşı verilmiş. Sonraki 10 yıl sakin geçiyor ancak geçen yıl özel okul yapılması de tekrar bir tehlike gündeme geliyor. Kuzguncuk halkı bu yapılaşmaya karşı da bir kampanya başlatıyor. Kampanya gerek hukuki, gerekse kamuoyu yaratma yöntemleriyle ise halen sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hazırlattığı yapı projesi ise İstanbul Altınoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun geçen hafta yayınlanan 28.06.2012 tarihli kararı ile reddedildi. Karar gerekçesinde planlanan yapının Kuzguncuk'un tarihi dokusuna uymadığı bina kütlesinin çok büyük olduğuna da yer veriliyor. Bostan'ın ikinci grup koruma statüsüne alındığını da belirtiliyor. Bu olumlu gelişmelere rağmen kuzguncuk halkı kültürel mirası olan gerek nefes almasını sağlayan gerekse de olası bir İstanbul depremi karşısında mahalle sakinlerinin toplanabilecekleri tek alan olarak işlev görecek İlya'nın Bostan'ın imara açılmasını engellemek için mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Mücadeleleri mahallelerine sahip çıkan diğer insanlara da örnek oluyor ve ışık tıklıyor. Evet, Kuzguncuk'tan gelelim Japonya'ya. Başkent Tokyo'da sokağa dökülen binlerce nükleer karşıtının hedefinde reaktörlerin yeniden açılmasına onay veren hükümet vardı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da geçen yılki nükleer felaketin ardından hükümetin nükleer enerjiden vazgeçmesini isteyen binlerce kişi parlamentoyu kuşattı. Protestocular hükümetin güvenlik endişeleri sürmesine rağmen iki reaktörü bu ayın başlarında yeniden açılmasına karşı Öfkesini dile getiriyordu. Japonya'daki faal 50 reaktör rutin kontroller için geçen Mayıs'ta kapatılmış. Bu ayın başında ise sadece ikisi yeniden açılmıştı. Japonya'da göstericiler sıkça nükleer enerjiyi protesto gösterisi düzenliyor. Daha önce Çernobil'de yaşanan nükleer felaketin izleri hala yaşanırken 11 Mart depreminde Fukushima nükleer santralinde oluşan sızıntı tüm dünyada büyük endişeyi yaratmış. Tüm dünyadaki nükleer santrallerin yeniden gözden geçirilmesi gündeme getirmişti. Artık halk dünyanın hiçbir yerinde pahalı, kirli ve tehlikeli olan bu nükleer enerjiyi istemiyor. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuraklığa bağlı olarak hububat fiyatlarındaki artışı konuşurken Konya'da mümkün olduğunca az suyla yetişen buğday için araştırma yapılıyor. Doğal çaprazlama ile geliştirilen 3 buğday çeşidi Ziya Bey 98, Basri Bey 95 ve Kaşif Bey Yılda 25 mililitre yağışın düştüğü Sudan'da da tarımsal üretim için umut oluyor. Bünyesinde kuraklık test merkezi olan Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Yüksel Kaya, 2010'da açılan enstitüde kuraklığa dayanıklı buğdayları araştırdıklarını söyledi. Geçen yıl 12 bin buğday üzerinde çalıştıklarını anlatan Kaya, bunu yüze indirdik, gelecek yıl 100 çeşidi ile ekip araştırmayı sürdürecek dedi. Yağışın az olduğu ülkelerde kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın da bulunduğu 50 ülkeye Tarım Bakanlığı bünyesinde 25 yıldır devam eden bir çalışmanın olduğunu anlatan Kaya, Kazakistan, İran, Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da Türkiye'de geliştirilmiş buğday tohumlarının ekildiğinde sözlerine ekledi. Bu çalışma atalık buğday çeşitlerimizi korumanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor Anadolu buğdayın gen merkezi. Çin'de çeşitli protesto gösterilerine sebep olan atık su boru hattı projesi en sonunda iptal edildi. Ülkenin doğusundaki Qidong kentinde çıkan olaylar nedeniyle yerel yetkililer gerçekleştirilmesi düşünülen atık su borusu projesinden kesin olarak vazgeçtiklerini duyurdu. Projeye karşı çıkan binlerce protestocu düzenledikleri gösterilerde arabaları devirmiş, hükümet binalarına girerek ofisleri talan etmiş. Ve bilgisayarlara zarar vermişti. Göstericiler yetkililerin televizyon, radyo ve internet üzerinden yaptıkları açıklamalar sonrasında dağıldı. Planlanan atık su borusunun Şangay'ın kuzeyindeki Nantong kentinde Japon bir iş adamına ait bir kağıt fabrikasının atık suyunu alıp Kidong'un 4 balıkçı limanından birine ulaştırması hedefleniyordu. Atık su boru hattı tamamlandığında 110 kilometrelik uzunluğa sahip olacaktı. Resmi Global Times gazetesine konuşan bölge sakinleri, fabrika tam kapasiteyle çalışmaya başladığı zaman 150 bin ton atık suyun denize boşaltılacağını söyledi. Bunun da balık stoklarına zarar vereceği ifade ediliyor. Çin'de bu ay ikinci kez yetkililer bir endüstri projesinden protestolar nedeniyle vazgeçmek zorunda kalıyor. Çin halkı gerektiğinde yaşamı için baskıcı rejime rağmen ses çıkartabiliyor. Çinli yetkililer bile halkı dinliyor. Ya bizde Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.